Avrupa Medyası'ndan yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Merhabalar Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, biraz önce Lakatoları, Siouxların, Amerika'da yerlilerin ne konuştuğunu epey konuşma fırsatı bulduk. Şimdi kıta değiştirelim. Avrupa ne konuşuyor ona bakalım. Evet, Avrupa'da yine bugün üç ülkeden gündemler aktarmayı planlıyorum. Birincisi yine Belçika olacak. Bu Belçika'da kürtajla ilgili bir yasa tasarısı var. E, gerek bu tasarının içeriği, gerekse yasalaşma şekli, ülkede dönen tartışmalar bizim ülkemizden oldukça farklı. Hani diyebiliriz ki bizim ülkemizde ne oluyorsa orada tersi oluyor. E, o açıdan bana ilginç geldi ve aktarmak istedim. E, bu yasa tasarısı şöyle 2018'den beri hazırlanıyor ve üzerinde çalışılıyor e, Belçika'da kürtaj için yasal olarak 12 hafta olan süreyi 18 haftaya çıkartıyor yani e, 4 ayın biraz üzerine dört buçuk aya kadar çıkartıyor e, kürtaj üzerine kadınlar düşünülsün diye verilmiş bir süre var bunu 6 günden 2 güne indiriyor. Kürtaj herhangi bir tıbbi işlem sayılıyor ve bu nedenle doktorlara özel bir ceza verilmesi verilmemesi öngörülüyor. Öte yandan kadınların kürtaj olmasına engellemeye çalışanlar için bu yasa tasarısında cezalandırma var. Yani genel anlamıyla söylersek kürtaj kısıtlamalarını hani ciddi ölçüde gevşeten bir yasa. E, yasa tasarısı parlamentonun bu tasarıyı bugün oylaması gerekiyordu ama parlamentodaki sağ partiler aşırı sağında desteğini alarak bu oylamayı bloke ettiler olm çoğunlukları olmadığı için yani e, oylam tasarıyı düşüremiyorlar ama yasanın uygunluğunun denetlenmesi için bir kez daha danıştaya e, gönderilmesini sağladılar bu şekilde. E, Le Soir gazetesinden bir yazar parlamentodaki bir azının oylamayı engellemesini antidemokratik buluyor ve diyor ki demokrasiye saygı parlamentonun oylamayı yapabilmesini gerektirirdi. E, Yeşil Parti'den bir kadın milletvekili diyor ki hükümet kurma girişimindeki pazarlıklar için kadın hakları kurban edildi. Şimdi bu hükümet kurma girişimindeki pazarlıklar kısmı önemli. Ee, Belçika'da 2019 yılında seçimler yapıldı ve o günden bugüne aslında kurulmuş istikrarlı bir hükümet yok. Geçici bir hükümet yönetiyor şu anda e, ülkeyi. Tasarıya karşı çıkanlar da işte hem tasarının içeriği hem de ülkedeki bu siyasi durumu gerekçe gösteriyorlar. Ee, i̇çlerinde doktorların, psikologların da bulunduğu 2680 sağlık çalışanı bir metin hazırladılar ve tasarıya karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki e, ilk 3 aydan sonra yapılan kürtaj kadın ve yakınlarının yanı sıra sağlık personeli içinde Ciddi bir operasyondur. Biz bu konuda gerçek bir tartışma yapılmasını istiyoruz. Bu yasa bu şartlar altında yürürlüğe giremez. Hele de sağlık personelinin bitap düştüğü bir sağlık krizinden sonra asla. Bazı parlamenterlerin hükümetin yokluğunda ve gerçek bir demokratik tartışma yapılmadan bu önemli yasayı geçirme telaşlarını esefle karşılıyoruz. Hmm. Belçika'da durum bu. Hani Türkiye'deki durumu çok kısaca hatırlatayım. Lütfen. Ülkemiz, ülkemizdeki kürtaj 10 haftayla sınırlı ve neredeyse bugün hiçbir kamu hastanesinde. Filen yapılmıyor özellikle Anadolu'da belki büyük şehirlerde ki birkaç büyük hastanede yapılıyor. Bugün yani Türkiye'de kamu hastanelerinde kürtaj mümkün değil. Süresi çok daha sınırlı ve hani tartış tasarının tartışılması da çok ilginç. Aslında bir yandan 2018'den beri tartışılıyor diyorlar ki hani burada yeterli tartışma yok diyorlar. Ama bizim ülkemizde mesela bakın hani barolarla ilgili yasa tasarısı ne kadar sürede gündeme geldi, nasıl tartışıldı taraflarla ve nasıl hemen komisyonlardan geçip meclise geldi. Hani bana bu bayağı farklı bir durum gibi göründü. O nedenle önemli buldum. Evet ve düşündürücü gerçekten de demokrasinin bu şekilde böyle bir biçimsel araçlar kullanılarak etrafından dönülmesi, hukukun etrafından dönülmesi çok düşündürücü yani. Çünkü bir, okuduğum bir gazetedeki yoruma katılıyorum ben de bu parlamentonun görüşme, ve kanun yapma, çıkarma hakkı biçimsel şeylerle, usulü şeylerle engellenirse demokraside ciddi gedikler açılmış demektir bence de. Evet, evet. Ee, buradan, e, buradan... E... Avrupa'daki bu yabancı işçi meselesine geçmek istiyorum. Ee, koronavirüs meselesi Avrupa'da farklı ülkelerden gelip çalışmakta olan yabancı işçileri ve onların çalışma koşullarını görünür kıldı. Yani örneğin mesela çok enteresan Finlandiya'da börtlenleri, bu yaban versinlerini toplayanlar hangi ülkeden gelenlermiş biliyor musunuz? Romanya. Hayır Tayland. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> evet, evet, evet Tayland'dan uçaklar kalkıyor. Bilemediğim, Ha, güzel uçaklarla. <gülüyor> evet uçaklarla, evet uçaklarla. Yani sadece ürünler değil işte bu üretim sürecinde işçiler de her şey taşınıyor oradan oraya. E, taşınıyor orada topluyorlar ve sonra ülkelerine geliyorlar. İşte Finlandiya'da birdlenderimiz işte yerlerinde kaldı toplayamıyoruz falan bunun tartışması yapılıyor. İşte konuşmuştuk Almanya'da mesela kuş konmazları Doğu Avrupalılar burada sizin söylediğiniz doğru. Romanyalılar evet. çoğunlukla gelip topluyorlar. Onlar için özel düzenleme yapıldı ve onların girişine izin verildi. Ee, yine Almanya'da mezbahada en büyük mezbahada çalışan 1500 kişi de koronavirüs tespit edilmişti ve bunların tamamına yakın Doğu Avrupalı e, özellikle de Romanyalıydı. E, i̇şte bu konudaki tartışmalar devam ediyor. E, Romanya'dan e, Diji 24 ya da Diji 24 diye söyleyebiliyorum ben. E, bu konuda e, bir e, köşe yazısından bir bölüm aktarayım. Mevsimlik işçilerin Romanya'daki Kuluş Havalimanı'ndan küçük düşürücü ve sağlığa zararlı koşullar altında Almanya'ya gitmelerinden tutun da oradaki konakladıkları yerler sosyal haklarının sağlanamaması, asgari ücret ya da temel sağlık standartlarına uyulmaması bu konularda Rumen hükümetinin hep pasif kaldığını söyleyebiliriz. Elbette bu tek bir ülkenin yetkinlilerinin yapabileceği bir şey değil. Bu nedenle bu durumdan etkilenen ülkeler idedilikle işbirliği yapmalı ve AB ülkelerinde ekibinin peşinden koşan yurttaşlar için uygun koşulları koordine etmeli diyor. Bir başka Rumen gazetesi şeye dikkat çekiyor yani Avrupa'daki taşeron sistemine... E, diyor ki e, Avrupa'da hiç kimse işçilerin maaş haklarını yerle bir eden taşeron şirketlere karşı hiçbir şey yapmıyor. Bu şirketler ücret ile maaşları asgari standartların altına indiriyor. E, üstelik bu durum başta Almanya'da neredeyse tüm sektörlerde mevsimlik tarım işçilerinde, bilişim mühendislerinde e, pek çok sektörde geçerli. Ee, Alman şirketler de bu modeli tercih ediyor. Çünkü bu şekilde işçilerini dolaylı yoldan işe almış oluyorlar. Masraflarını düşürüyorlar ve karlarını artırıyorlar. Evet ee, işte, bu sistemin e, çöküş içinde olduğunu bundan daha e, net olarak gösteren çok az şey olabilir herhalde yani. Evet yani biz Türkiye'de belki biraz daha vahşi bir modelini görüyoruz. Ama işte ekonomik olarak ilerlemiş, uygarlaşmış e, dediğimiz Avrupa'da bir kapitalist sistem içerisinde de e, bu işler böyle dönüyor. Yani asgari ücret koşulları, konaklama koşulları, e, temel e, temel sağlık koşulları bile sağlanmadan yabancı işçiler çalıştırılıyor görüldüğü kadarıyla. Evet biz de yani Avrupa'dan bahsedeceğiz zannediyorduk ama sen e, Tayland'ı <gülüyor> soktun işin içine. Yani, <gülüyor> evet, evet. Benlik. Krallık ne diyor acaba Tayland Krallığı bu duruma? Merakla bekliyoruz. Ee, tamam önümüzdeki bölümlerde bu kısmına da bakmaya çalışırım. <gülüyor> <gülüyor> Son gündemimiz de Litvanya'dan. Litvanya 3,5 milyonluk bir ülke ama enteresan bir şey oluyor orada. Başkenti Vilnius'ta belediye şehrin tarihi meydanına Kum döktü ve burayı Halk plajına çevirdi. Şezlonglar, güneşlikler kondu. Dev bir ekran yerleştirildi ve bu ekranda gündüz dalga görüntüleri var. Geceleri de filmler gösteriliyor. Ayrıca Halk plajına bir de bar açılmış. E, plajın tanıtımında internet sitesinde şey deniyor. Madem pandemi döneminde hani tatile gitmemiz zorlaşıyor, biz de tatili sizin de ayağınıza getirdik. E, işte belediye böyle hani modern, daha liberal e, bir yönetimdeki belediye. Ama bu, bu bunun şöyle bir tarafı da var. Bu meydan tarihi bir meydan. Ee, ve işte burada Litvanya özgürlüğünün e, işte kahramanlarının işte kanı var e, deniyor. Yani mesela Çarlık rejimine karşı ayaklananlar burada asılmış. E, ve mesela bir köşe yazarı diyor ki e, belediye başkanı vatandaşların duygularını ayakları altına alıyor ve cezalandırılması gerek. Yani ekolojik benim... vesaire bir kaygı yok. Ortada bayağı bir milliyetçi bir şey var yani. Tarihimize hakaret. Evet, evet, evet. E, Peki fiziki mesafe kuralı e, uygulanıyor mu? Şeyde Pandemi ya, durumu nasıl bilmiyorum Litvanya'da ama. Benim fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla gayet geniş bir alan. Yani, yani burayı bir park gibi düşünür ne biliriz geniş bir park gibi ama kumdan oluşuyor. İnsanlar mesafeli bir şekilde evet oturuyorlar. Ama meclis bu milliyetçi şeyi kısmı ciddiye almış ve bu meydanı şey tarihi anıt kapsamına alan bir yasa çıkarmış. Kısa bir yasa ve sadece bu meydan için Cumhurbaşkanı'nın da onaylaması bekleniyor. Yani onaylaması gerekiyor geçmesi için. Bazı köşe yazarları da işte diyorlar ki Cumhurbaşkanı bu baskıcı ve demokrasi düşmanı yasayı onaylamamalı. Evet, ilginç. Topçu kışlası yapsınlar? Evet, evet. Paris de var o. Paris garını biliyorsunuz, AVM yapmak istiyor Macron yönetimi. Evet, yeni başbakan. O evet. konuda da tubadan bilgi alıyoruz. Evet, çok ilginç doğrusu üçü de bu gerek özellikle de Tayland'dan gelen taşeron şirketlerin getirdiği işçiler. Ve Litvanya'nın başkentinde <gülüyor> halk plajı çok enteresan yani. <gülüyor> Peki. Hiçbir dünyada bu, yaşıyoruz. Evet, e, bu ilginç gündemleri Eurotopix bültenlerinde toparlıyoruz. Ben de size oradan aktarıyorum seçtiğim başlıkları. İsteyenler eurotopics.net.tr'den girebilirler ve Twitter'dan, Facebook'tan takip edebilirler diyeyim. Sizin attığınız bu e, pasiboyla kullanayım. Teşekkürler <gülüyor> ve gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.